Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiye eremezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Tevrat'ın indirilmesinden önce, İsrail'in kendisine haram kıldıkları dışında, yiyeceğin her türlüsü İsrail oğullarına helaldi. De ki, eğer doğru sözlüyseniz, o zaman Tevrat'ı getirip, O'nu okuyun. Artık bundan sonra her kim Allah'a karşı yalan uydurursa, işte bunlar zalimlerin ta kendisidirler. De ki, Allah doğruyu söylemiştir. Öyleyse Hakk'a yönelmiş olarak İbrahim'in dinine uyunuz. O, müşriklerden değildi. Şüphesiz, alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak, İnsanlar için kurulan ilk ev Mekkedeki Kabedir Orada apaçık nişaneler İbrahim'in makamı vardır Oraya giren emniyette olur Yoluna gücü yetenlerin o evi hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır Kim inkar ederse bilmelidir ki Allah bütün alemlerden müstavnidir De ki.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 Kendilerine kitap verilenlerden bir gruba uyarsanız imanınızdan sonra sizi yeniden inkarcılığa sevk ederler. Size Allah'ın ayetleri okunurken üstelik Allah Resulü de aranızdayken nasıl inkara saparsınız? Her kim Allah'a bağlanırsa kesinlikle doğru yola iletilmiştir. Ey iman edenler Allah'tan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 Ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte bunlar için büyük bir azap vardır. Nice yüzlerin ağardığı, nice yüzlerin de karardığı günü düşünün. Yüzleri kararanlara, inanmanızdan sonra kafir mi oldunuz? Öyleyse inkar etmiş olmanız yüzünden tadın azabı denilir. Yüzleri ağaranlara gelince, onlar. Allah'ın rahmeti içindedirler. Orada ebedi kalacaklardır. İşte bunlar Allah'ın sana hak olarak okuduğumuz ayetleridir. Allah hiçbir kimseye haksızlık etmek istemez. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. İşler dönüp dolaşıp Allah'a varır. Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış... En hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten meneder ve Allah'a inanırsınız. Ehli Kitap da inansaydı, elbette bu kendileri için çok iyi olurdu. İçlerinde iman edenler var. Fakat çoğu yoldan çıkmışlardır. Onlar size incitmekten başka bir zarar veremezler. Sizinle savaşa girecek olsalar, size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine yardım da edilmez. Onlar, nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah'ın ahdine ve insanların himayesine sığınmadıkça, kendilerine zillet damgası vurulmuştur. Allah'ın hışmına uğramışlar ve miskinliğe mahkum edilmişlerdir. Çünkü onlar, Allah'ın ayetlerini inkâr ediyorlar ve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 Kötülükten men ederler. Hayırlı işlere koşuşurlar. İşte bunlar iyi insanlardandır. Onların yaptıkları hiçbir hayır karşılıksız bırakılmayacaktır. Allah takva sahiplerini çok iyi bilir. İnkar edenler var ya, Onların malları da evlatları da Allah'a karşı kendilerine hiçbir fayda sağlamayacaktır. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Onların bu dünya hayatında yapmakta oldukları harcamaların durumu, kendilerine zulmetmiş olan bir kavmin ekinlerini vurup da mahveden, kavurucu bir rüzgarın durumu gibidir. Onlara Allah zulmetmedi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlar. Ey iman edenler.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 Müminleri savaş mevzilerine yerleştirmek için ailenden ayrılmıştın. Allah hakkı ile işiten ve bilendir. O zaman içinizden iki bölük bozulmaya yüz tutmuştu. Halbuki Allah onların yardımcısıydı. Müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. Andolsun sizler güçsüz olduğunuz halde Allah Bedir'de de size yardım etmişti.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 Bozulmuş Bir Halde Dönüp Gitsinler Ki Bu işte Senin Yapacağın Bir Şey Yoktur Yahut Tövbelerini Kabul Etsin Ya Da Onlara Azap Etsin Diye Çünkü Onlar Zalimdirler Göklerde Ve Yerde Ne Varsa Allah'ındır Dilediğini Bağışlar Dilediğine Azap Eder Allah çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir. Ey iman edenler! Kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz. Kafirler için hazırlanmış bulunan ateşten sakının. Allah'a ve رسولüne itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.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 ve altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlerdir. Böyle amel edenlerin mükafatı ne güzeldir. Sizden önce nice ilahi kanunlar gelip geçmiştir. Onun için, yeryüzünde gezin, dolaşın da yalan sayanların akıbeti ne olmuş görün. Bu, bütün insanlığa bir açıklamadır. Takva sahipleri içinde bir hidayet ve bir öğüttür. Gevşeklik göstermeyin, Üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız, Üstün gelecek olan sizsiniz. Eğer siz bir acıya uğradınızsa, O kavim de benzer bir acıya uğramıştır. O günleri biz insanlar arasında döndürür dururuz. Ta ki Allah,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 Andolsun ki siz, ölümle yüz yüze gelmezden önce onu temenni ederdiniz. İşte şimdi onu karşınızda gördünüz. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öldürülürse, gerisim geriye mi döneceksiniz? Kim geri dönerse, Allah'a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır. Allah, şükredenleri mükafatlandıracaktır. Hiçbir kimse yok ki, ölümü Allah'ın iznine bağlı olmasın. Ölüm, belli bir süreye göre yazılmıştır. Her kim, dünya nimetini isterse, kendisine ondan veririz. Kim de, ahiret sevabını isterse, ona da bundan veririz. Biz, şükredenleri mükafatlandıracağız. Nice peygamberler vardı ki, beraberinde birçok Allah erleri bulunduğu halde savaştılar da, bunlar, Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı, gevşeklik ve zaaf göstermediler, boyun eğmediler. Allah, sabredenleri sever. Onların sözleri, sadece şöyle demekten ibaretti. Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve, İşimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bizi muzaffer kıl. Allah da onlara dünya nimetini ve ahiret sevabının güzelliğini verdi. Allah iyi davrananları sever. Ey iman edenler! Eğer kafirlere uyarsanız gerisin geriye döndürürler de Hüsrana uğrayanların durumuna düşersiniz. Oysa sizin Mevla'nız Allah'tır ve O yardımcıların en hayırlısıdır. Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri O'na ortak koşmaları sebebiyle kafirlerin kalplerine yakında korku salacağız. Gidecekleri yer de cehennemdir. Zalimlerin varacağı yer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 Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir. Ey iman edenler! Sizler, inkar edenler ve yeryüzünde sefere çıkan veya savaşan kardeşleri hakkında, eğer bizim yanımızda kalsalardı ölmezler, öldürülmezlerdi diyenler gibi olmayın. Allah bu kanaati onların kalplerine bir hasret yarası olarak koydu.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 Sonra herkese asla haksızlığa uğratılmaksızın kazandığı tas tamam verilir. Allah'ın hoşnutluğunu gözetenle Allah'ın hışmına uğrayan bir olur mu hiç? Berikisinin yeri cehennemdir. Cehennemse ne kötü bir varış noktasıdır. Onlar Allah katında derece derecedirler. Allah onların yaptıklarını görmektedir.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 ''Gelin, Allah yolunda çarpışın ya da savunma yapın.'' denildiği zaman, ''Harp bilseydik, elbette sizin peşinizden gelirdik.'' dediler. Onlar o gün, imandan çok kafirliğe yakındılar. Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Halbuki Allah, onların içlerinde gizlediklerini daha iyi bilir. Oturup da kardeşleri hakkında, ''Bize uysalardı, öldürülmezlerdi.'' diyenlere, ''Eğer doğru sözlü insanlarsanız, canlarınızı ölümden kurtarın bakalım.'' de. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle, sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar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 Bunların içlerinden iyilik yapanlar ve takva sahibi olanlar için pek büyük bir mükafat vardır. Bir kısım insanlar müminlere, düşmanlarınız olan insanlar size karşı asker topladılar. Aman sakının onlardan dediklerinde bu onların imanlarını bir kat daha arttırdı ve Allah bize yeter. O ne güzel vekildir dediler.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 Fakat Allah, elçilerinden dilediğini ayırt eder. O halde, Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder, takva sahibi olursanız, sizin için de çok büyük bir ecir vardır. Allah'ın, kereminden kendilerine verdiklerini infakta cimrilik gösterenler, sanmasınlar ki, o kendileri için hayırlıdır. Tersine bu,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 Haksız yere peygamberleri öldürmeleriyle birlikte yazacağız ve diyeceğiz ki, Tadın o yakıcı azabı! Bu, dünyadayken kendi ellerinizle yapmış olduğunuzun karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına zulmetmez. Doğrusu Allah bize, ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe, Hiçbir peygambere inanmamamızı emretti, diyenlere şöyle de. Size, benden önce mucizelerle, dediğinizle, nice peygamberler geldi. Eğer doğru insanlarsanız, ya onları niçin öldürdünüz? Eğer seni yalancılıkla itham ederlerse, yadırgama. Gerçekten, senden önce apaçık mucizeler, sahifeler ve aydınlatıcı kitap getiren nice peygamberler de yalancılıkla itham edildi. Her canlı ölümü tadacaktır ve ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Bu dünya hayatıysa aldatma metağından başka bir şey değildir. Andolsun ki mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden birçok üzücü sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve takva gösterirseniz, muhakkak ki bu işlerin en değerlisidir. Allah, kendilerine kitap verilenlerden, onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz diyerek söz almıştı.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 Allah'ın her şeye gücü yeter. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde akıl selim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler. Ve derler, Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Doğrusu sen kimi cehenneme koyarsan, artık onu rüsvay etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Ey Rabbimiz! Gerçek şu ki, biz, Rabbinize inanın diye imana çağıran bir davetçiyi işittik, hemen iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle beraber al ey Rabbimiz. Rabbimiz, bize peygamberlerin vasıtasıyla vaad ettiklerini de ikram et ve kıyamet gününde bizi rezil rüsva etme. ''Şüphesiz sen vaadinden caymazsın.'' Bunun üzerine Rableri, onların dualarını kabul etti. Ben, erkek olsun, kadın olsun ki hep birbirinizdensiniz, içinizden çalışan hiçbir kimsenin yaptığını boşa çıkarmayacağım. Onlar ki, hicret ettiler, yurtlarından çıkarıldılar, benim yolumda eziyete uğradılar,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 Azıcık bir menfaattir o. Sonra onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü varış yeridir. Fakat Rablerine karşı gelmekten sakınanlar için Allah tarafından bir ikram olarak altlarından ırmaklar akan ebedi olarak kalacakları cennetler vardır. İyi kişiler için Allah katındaki daha hayırlıdır. Ehli kitaptan öğleleri var ki Allah'a hem size indirilene hem de kendilerine indirilene tam bir samimiyetle ve Allah'a boyun eğerek iman ederler. Allah'ın ayetlerini az bir paraya satmazlar. İşte onlar için Rableri katında ecirleri vardır. Şüphesiz Allah hesabı çabuk olandır. Ey iman edenler!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 çünkü bu büyük bir günahtır. Eğer yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız, Beğendiğiniz kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın. Haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane alın. Yahut da sahip olduğunuzla yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır. Kadınlara mehirlerini gönül rızasıyla verin. Eğer gönül hoşluğuyla o mehrin bir kısmını size bağışlarlarsa, onu da afiyetle yiyin. Allah'ın geçiminize dayanak kıldığı mallarınızı aklı ermezlere vermeyin. O mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin. Evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri deneyin. Eğer onlarda akılca bir olgunlaşma görürseniz, hemen mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler de geri alacaklar diye o malları israfla ve tezelden evden yemeyin. Zengin olan veli, iffetli olmaya çalışsın. Yoksul olan da ihtiyaç ve emeğine uygun olarak yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman yanlarında şahit bulundurun.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 ancak ateş tıkınmış olurlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir. Allah size, çocuklarınız hakkında, Erkeğe kadının payının iki misli miras vermenizi emreder. Çocuklar ikiden fazla kadın iseler, Ölünün bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer yalnız bir kadınsa, yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa, Ana-babasından her birinin mirastan altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da, ana-babası ona varis olmuşsa, anasına üçte bir düşer. Eğer ölenin kardeşleri varsa, anasına altıda bir düşer. Bütün bu paylar, ölenin yapacağı vasiyetten ve borçtan sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin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 Bundan fazlaysalar, üçte bire ortaktırlar. Bu taksim, yapılacak vasiyetten ve borçtan sonra, kimse zarara uğramaksızın yapılacaktır. Bunlar, Allah'tan size vasiyettir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir, halimdir. Bunlar, Allah'ın sınırlarıdır. Kim, Allah'a ve peygamberine itaat ederse, Allah onu,